Evet bugün Hrant'ın katledildiği gün, yıllar geçtiği, 15 yıl öncesin gerçekleşmiş olan bir durumdan bahsediyoruz. Bugün çeşitli anma törenleriyle Hrant İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde anılacak. Evet bugünkü programımızın destekçisi Talat Emel'e de çok teşekkür ediyoruz. Konumuz Doktor Nuriye Ortaylı, Halk Sağlığı Uzmanı. Nuriye Hanım, hoş geldiniz efendim. İyi günler, hoş bulduk. Evet, sizinle biz en son programımızı 15 Aralık tarihinde 2021'in 15 Aralık'ında gerçekleştirmiştik. Bir ay sonra tekrar görüşmek istedik çünkü bir türlü kavrayamadığımız olaylar üst üste geliyor, özellikle de Türkiye'de pandemiyle ilgili hem resmi açıklamalar ve uygulamalar konusunda önemli sorular olduğu için bu kısa süre sonrasında tekrar size danışma ihtiyacını hissettik. Daha önceki programlarımızı da konuklarımıza hatırlatmak isterim. 4 Ağustos 2021, 28 Nisan 2021 tarihlerinde de Sizinle programlar gerçekleştirdik. Bunlar biraz önce adresini vermiş olduğum Açık Radyo'nun internet adresinde podcast altın saatler podcast dosyasında mevcut olan program kayıtlarıdır. Arzu eden dinleyicilerimiz oradan da sizinle yaptığımız programları dinleyebilirler. Ee, Nuray Hocam, Argunyum, Elvan Tekin sizler de hoş geldiniz programa. Merhaba. Merhabalar. Yılın e, üçüncü programını gerçekleştiriyoruz ve ben hemen sorularını sıralaması için sözü Elvan'a bırakıyorum. Ee, teşekkürler. Ee, Nuray Hanım siz tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi ben şöyle bir... bir hatırlatma yapmak istiyorum. En son biz 15 Aralık günü sizinle görüşmüşüz. 15 Aralık günü e, Türkiye'deki vaka sayısı e, hemen istatistiğe bakıyorum. Evet, 19.872 e, dünyadaki vaka sayısı da 800 bin civarında. E, bugün geldiğimiz gün 19 Ocak, e, Türk, dünyadaki vaka sayısı 3.5 milyon e, Türkiye'deki vaka sayısı da işte e, 70 binler civarında dolaşıyor o günlük e, test sayısına bağlı olarak. E, bir kere e, hani çok e, geçmişe oranla baktığımızda çok değişik bir seyir izliyor e, o mikron varyantı. Bir onu gözlemliyoruz ama e, buna bağlı olarak da e, Türkiye'deki e, salgını e, yönetenlerin de e, da, şeyleri aldıkları kararlar da çok değişiklik göstermeye başladı. E, bu konuda özellikle son günlerde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir takım e, genelgeler, e, aldıkları bir takım kararlar, e, insanları hakikaten e, şaşkında sevk etti. Sizin bu konudaki bir değerlendirmenizi öncelikle almak istiyoruz. E, ne oluyor bu özellikle aşı ve şey konusunda PCR testleri konusunda Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararları siz nasıl değerlendiriyorsunuz Vallahi salgının başından beri yapılan işlerin bir rasyonel ve bilimsel açıklama bulmaya çalıştık. Yani zaten yapılan açıklamalar işte sunulan veriler son derece kısıtlı. Zaman zaman yani belli bir periyodu bile yok. Hani bilsek ki işte her gün hadi her gün olmasa bile haftada bir bakan açıklama yapacak. Böyle bir şey de yok. Yani belli bir rutin de yok. İşte zaman zaman ve neye dayanarak ne, ne hani hangi nedenle ortaya çıkıp bir açıklama yapıyor onu da anlamak mümkün değil. Yani yapılan şeylerin... Ve yani bir hitap düştük yapılanlara bir rasyonel ve bilimsel e, hani gerekçe bulmaya, e, salgın yönetiminin kafasının içinde neler geçtiğini anlamaya çalışarak. Yani artık ben son geldiğimiz noktada şey diye düşünüyorum yani rasyonel bir şey yok, bilimsel bir şey yok. E, başka sayıklarla ve hepsini de bizim anlamadığımız sayıklarla hareket ediyorlar ve genellikle de hareket etmiyorlar. Yani salgın çok uzun süredir yönetilmiyor Türkiye'de. Yani bunun için şunu diyebilirim. Yani geçen sen, bu senenin 2021'in başından itibaren önemli ölçüde havlu attı. Ondan önce de birinci e, değildi salgın. Birinci olmadığını da ne zaman anladık? Çok net bir şekilde anladık. Nisan ayında işte tam kapanma dedikleri ve aslında hiçbir şekilde tam kapanmaya benzemeyen tedbiri ilan ederken Cumhurbaşkanı çıkıp işte turizmin ve ticaretin canlanması için fedakarlık etmemiz gerekti. Yani o zaman da zaten bu net olarak ifade etti. Ondan önce de yapılanlardan e, dolayı şiddetle kuşku duyuyordum ki ben. Zaten öncelik e, ekonomi, ticaret, bunların ayakta tutulması vesaireydi. Demiyorum ki ekonomi ve ticaret önemsiz. Hele Türkiye'nin içinde olduğu koşullarda önemsiz değil tabii. Ama salgını kontrolü, yine aynı şeyi defalarca söyledik. Salgını kontrol etmeden ekonomiyi kontrol edemezsiniz. Ekonomiyi düze çıkaramazsınız. Onun için salgına öncelik vermeniz gerekir diye defalarca söyledik. Neyse geldik bugün. Şimdi bir kere çok kafa karışıklığı var. <gülüyor> dünyada da dünya derken de bizim baktığımız dünyada yani yine bu salgın boyunca ben gözledim ki Türkiye'de basında aydınlarda halkta dünya deyince beş tane ülkeyi anlıyor Nedir işte Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Almanya, Fransız vesaire. Yani dünya bunlardan ibaret değil. Özellikle salgında ve maalesef bu ülkeler saydığım ülkeler bizim gözümüzü diktiğimiz ülkeler salgını hiç de iyi yönetmediler. Dünyada birçok ülke onlardan çok daha iyi yönetti. Yani bölge olarak Asya Pasifik ülke, böl ülkeleri çok daha iyi yönetti. Bir sürü yoksul ülke Afrika dahil bunun içinde çok daha iyi yönetti. Dolayısıyla salgın için bizim gözümüzü bakmam, dikmemiz gereken yerler bu ülkeler değiller. Yani bir onu söylemek istiyorum. Çünkü Amerika'da bir şey yapılınca ha demek ki doğrusu oymuş gibi bir algı var. Ya da İngiltere'de, bizim toplumda. Bu yanlış yani çünkü onlar da çok berbat bir şekilde yönetiyorlar. Ve niye berbat yönetiyorlar? Çünkü bu ülkelerde de ekonomi öncelikle başından beri salgını önemsemediler, gereken önemi vermediler. Ve ekonomik kararlar aldılar, salgını kontrol ettim. Ve dolayısıyla sürekli yalvaladılar. Açtılar, kapadılar, açtılar, kapadılar. Yani açılma-kapanma sayısını Avrupa'dakini hatırlamıyorum ben sayısını. Yani o kadar çok artık politika değişikliği yaptılar. Bir de üstelik kendileri işi beceremeyip durum kötüye gidince... Ya dönüp Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladılar, bize zamanında haber vermediniz diye. Ki yalan, yani haber vermişti Dünya Sağlık Örgütü, kendileri harekete geçmemişlerdi. Ya da şimdi olduğu gibi mesela, Çin'deki sıfır Covid politikası dünya ekonomisini tehdit ediyor falan gibi böyle konuşmalar ve yazılar okuyor ve dinliyorum. Ya siz bir şey iyi yapamıyorsunuz, başkaları iyi yapıyor, bari onlara sarmayın diye insan düşünüyor. Yani neyse dolayısıyla Türkiye'de halkın büyük çoğunu okuyan, yazan, dinleyen, araştıranlar bile büyük bir kafa karışıklığı içindeler çünkü Batıya bakıyorlar, Batı'da işte bu dediğim ülkelere bakıyorlar. Buralarda da saçma sapan işler yapılıyor. Onun bizde de bir böyle bir dağınıklıktır gidiyor. İnsanlar iyice karıştı. Bir kere birkaç şeyin altını yeniden çizmek lazım. Ee, bu salgını tartışırken anlamamız gereken koşullar açısından ve bu söylediklerimin çoğu da yeni argümanlar değil. Bunları pandeminin başında da tartışmıştık. Benzer tartışmalar olmuştu. Ama o kavramları yeniden hatırlatmak istiyorum. Birinci kavram şu hatırlıyorsunuz e, ilk salgın çıktığında işte bu hafif bir enfeksiyon grip gibi denmişti. Öyle olmadığını bir ay içinde herkes öğrendi ama o sırada çok Önemli bir vakit kaybedildi. Şimdi aynı şey omikron için de söyleniyor ve çok yaygın söyleniyor. Yani tırnak içinde bazı bilim insanları da bunu tekrarlıyorlar ve bu beni dehşete düşürüyor. Şimdi omikron evet delta varyantına göre yani çok saldırgan, çok tahripkar olduğunu bildiğimiz delta varyantına göre daha az hastaneye yatışa neden oluyor. Ve daha az yoğun bakıma yatışa neden oluyor. Ama hala çok yüksek. Yani bu böyle işte ayakta geçireceğiniz hoş hafif bir soğuk algınlığı değil. Hala insanlar ölüyor. Ha ne kadar ölüyor? İşte daha tabii ölüm istatistikleri çıkmadı varyant yeni olduğu için ama ilk bildirilen böyle biraz alelacele toparlanmış verilerden görüyoruz ki Delta'ya göre %30 daha az ölüme neden oluyor. Yani delta'nın 3'te biri kadar ölüme neden oluyor. Ama bu hala çok yüksek. Yani yarımı falan hastalananların, teşhis konanların ölüyor. Bu hala çok yüksek bir oran. Bir de şu var tabii. Yani pandeminin artık ilerleyen bir safhasındayız. Aşıyla ya da daha önce enfeksiyonu alarak bir tür tam olmasa bile bir tür bağışıklık inşa etmeye başlamış bir insan topluluğundan söz ediyoruz. Yani gelen verileri değerlendirirken ona da bakmak lazım. Yani bu ülkelerin aşılama durumu nedir? İşte bağışıklık, hastalık yoluyla bağışıklık kazanmış olma oranı nedir bu toplumların? Onlara da bakmak lazım. Çünkü çok net artık ortaya çıkıyor ki, yani aşılanmış olmak neredeyse 50 kat falan daha hafif yani aşılananlar aşılanmayanlara göre 50 kat daha hafif geçiriyorlar. Ya da yani şöyle söyleyeyim hani 50 tane aşısız hastalanan ağır hastaya karşılık bir tane aşılı ağır hastalanan var. Bu da aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde tabii yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları düşürüyor. Bunlar olumlu özellikler ama yani şanslıyız o anlamda. Ama şunu da unutmamak lazım. Hala ciddi ölçüde hastanelere yatışa neden olan, ciddi ölçüde ölüme neden olan bir varyantla karşı karşıyayız. Ve özellikle aşısızlar için bu çok yüksek. Bu hep unutuluyor. Yani herkesin aslında aynı O mikron hafif geçiyormuş. Yani bir geçirenlerle konuşun. Bir kere aşıllar bile çok çok hafif geçirmiyor ama yakalananlar arasında. Ee, bir de yani bizim çok ciddi ölçüde hala aşılanmamış bir nüfusumuz var. Tam aşıllara bakıyorsunuz. Tam aşıl da değil çift aşıllara. Onlar çift Sinovac mı? Çift başka şey mi? Onu da bilmiyoruz ama çift aşılların oranı sayısı 52 milyon civarında. ...Türkiye'de 90 milyon insan var. Yani demek ki bizim en iyi ihtimalle yüzde 60 bile değil çift aşılı oranımız. O da işte önemli bir kısmı. Onların yaklaşık 10 milyonu Sinovaclı. O Sinovaclıların ne kadar sonra gidip üstüne aşı yaptırdı. Başka bir aşı yaptırdı. Onu bilmiyoruz. Yani bu sayılar çünkü bize hiçbir şekilde verilmiyor. Dolayısıyla ciddi oranda ölçüsü, aşısız bir grup var. Ve bu grubun ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşadığını biliyoruz. Omikronun tıpkı Wuhan virüsü, orijinal virüs gibi İstanbul-Ankara gibi büyük merkezlerden girdiğini ve buralara yavaş yavaş yayılacağını biliyoruz. Ayrıca bu şehirlerin hastane ve yoğun bakım kapasitesinin batıdaki illere göre daha düşük olduğunu biliyoruz. Yani bunlar işi bir başka boyut. Bir de İstanbul gibi tabii koca bir konglomerat var. Yani dediğiniz gibi insanların İçinde yani sürekli devinmek zorunda olduğu, alış, en basit alışverişinizi yaparken bile başkalarıyla yüz yüze olmak zorunda kaldığınız, e, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığınız bir şehir var. Dolayısıyla bulaşma riski çok yüksek. Ve Omicron inanılmaz hızla bulaşıyor. Yani 2 ila 5 kat daha bulaşıcı deltadan. Ki delta da Wuhan virüsüne göre daha bulaşıcı. Dolayısıyla yani dünyada gördüğümüz rakamlardan takip edelim Çünkü artık Türkiye'nin rakamları iyice güvenilmez bir hale geldi. Yani bakarsanız grafiklere hepsinde işte bir, de, bir normal işte alfa dalgası görüyorsunuz. Bir delta dalgası görüyorsunuz. Sonra sipsivri böyle minare gibi bir yere gidiyor grafik. O mikron dalgası. Yani e, virüsün davranma şekli bu. Dolayısıyla bu 60 binde takılan sayı eşyanın tabiatına aykırı bir kere. Yani onu çok net söyleyeyim. Yani Bir haftanın içinde, 10 günün içinde 4 katına çıktı vaka sayıları. Sonra orada takıldı kaldı. Orada bir şey oluyor. Yani Çünkü virüsün davranma şekli ondan sonra aynı hızla, aynı grafikte, aynı eğimli yukarı doğru gitmesini gerektiriyordu. Ha, orada ne oldu? Test yapmaktan vazgeçtiler çok büyük bir gruba. Onun da arkasında büyük ihtimal bunu Mehmet Ceyhan da söyledi. Başka insanlar da söyledi. E, test kapasitesi yetişmiyor. E, tamam yetişmiyor ama dünyada ne yapılıyor? Hani o dünya diye baktıkları batı ülkelerinde bile. Hızlı antijen testleri var. Bunlar daha ucuz, daha kolay yapılıyor. Yani evde gebelik testi gibi neredeyse evde yapıyorsunuz. E, hemen sonuç veriyor. Bunların çoktandır kullanılması gerekti, ama zaten anlıyoruz ki sayıların yükselmesi, yüksek görünmesi istenmiyor. Çünkü bir sürü başka işte yani yapabilecekleri kapasiteyi bile zorlamadılar bir dönem. İşte 400 bin civarında Türkiye'de yapılabilen bir İSİR. Orada biz takıldık kaldık. Yani sayıları ya toplayamıyorlar ya kasıtlı olarak vermiyorlar. Ya da benim tahminim ikisi birden. Yani hem bir e, analiz yapma yeteneği son derece düşük bakanlıkta maalesef bunu görüyoruz. E, hem de bunu paylaşmak istemiyorlar. Bir ikinci şey okullar açık. Yani çocuklar bulaştırıyorlar ve bulaşıyorlar. Etrafımızda her gün duyuyoruz çocukların enfekte olduğunu. Dün bakan yaş gruplarına göre bir... Ee, oran verdi işte 65'e 3 üzeri %8 işte bilmem kaç diye her yaş grubunu verdi. 12 yaş altı yok. Allah Allah Türkiye'de 12 yaş altında enfekte olan bir kişi bile yok mu? Bir tane bile çocuk yok mu? Öyle olmadığını yakın çevremizden biliyoruz kaç tane çocuğun enfekte olduğunu. Yani... Diyorum ya hem veri toplamakta bence yetersizler, test yapmakta, yetişmekte bu kadar hızlı yükselen bir şey. Hem de gizliyorlar. Niye düşürüyorsun oradan 12 yaş altını? Yani onları da ekle madem hepsini verdin. Böyle sürekli algı yönetilen bir durumdayız. Şimdi yapılması gereken, yani Dünya sağlık Örgütü'nün de altını çizdiği şey şu. Bir kere teslim olmamak lazım. Yani tam, tamam omikron çok bulaşıyor ama hala bildiğimiz yöntemlerle bulaşmayı önlemek mümkün. Nedir işte o bildiğimiz yöntemler? Birincisi test yapmak, enfekte olan herkesi yakalamak mümkün olduğunca herkese. İkincisi o insanları izole etmek hem kendi ev halklarından hem çalıştıkları yerden. Yani sokağa çıkmamaları ve ev içinde de kendilerini izole etmeye çalışmak lazım. Ev içi bulaşma çok Yüksek oranda yani 4-5 kat fazla Wuhan virüsüne göre o mikronlar. Ev içinde tedbir almak önemli. Üçüncüsü işte kalabalıkları önlemek, işte aşısı, aşısı olmayanları kalabalık yerlere sokmamak. Bütün bunlar yani dünyada çeşitli yerler, ülkeler çeşitli tedbirler alıyorlar. Bizde de bunlar yapılabilir. Çok spesifik şeyler söyleyemiyorum çünkü veri yok elimizde. Yani veri olsa hani şurayı kapatalım, buradakini sınırlayalım, şurada girişi kontrol edelim diyebiliriz. Bu hiç zor değil. Bunlar modellemelerle yapılabilir. Ama zaten elimizde veri yani bunların üzerinde hani şunu yapalım, bunu yapalım demem mümkün değil. Ama veriyi görüyor olsaydık yani bunlar yönetilebilir şeyler. Ve Dünya Sağlık Örgütü de ısrar ediyor yönetilebilir. Peki yönetilirken hedefimiz ne olacak? Salgının geldiği bu aşamada maalesef biz sıfır COVID hedefi koyabilecek bir ülke değiliz. Bu fırsatı 2020'nin yaz aylarında kaçırdık. O zaman yaptığımız yanlış uygulamalarla, kapıları açarak, turistleri getirerek, e, filyasyonu düzgün yapmayarak onu kaçırdık. Ama hiç olmazsa bulaşma hızını azaltabiliriz. Bulaşma hızını azaltmak neden önemli? Bütün vakalar hepsi aynı anda olursa yoğun bakımlar da olacak. Yani ne kadar işte aşılılar olsa da bir miktar daha önce efekte olmuş olanlar olsa da o kadar hızlı bir yayılımı var ki enfeksiyonun. Onun işte yüzde beşi bile eskiden yüzde yirmisi yatıyordu hastaneye. Yüzde beşi bile yatsı hastaneye. Sayılar çok yüksek olduğu için. Ee, çok insan hastaneye yatacak. Yani benim tahminim benzer ülkelere bakarak Türkiye'de 350-400 bin vaka var en az günde. 60 bin falan değil. Ve düşünün biz yani daha önce sıkıntıya girdiğimiz zamanları düşünün yoğun bakımlar vesaire açısından günlük vaka sayısı yani 7 bin, 8 bin hadi 10 bin Nisan'da en fazla galiba bir kere 50 bine falan çıktı. Yani bu inanılmaz büyük bir dalga. Dolayısıyla eğriyi düzleştirmemiz, düzleştirmeye çalışmamız lazım. Vaka sayısındaki artışı, bulaşma hızını yavaşlatmaya çalışmamız lazım çeşitli tedbirler alarak. Şimdi bu, bunları söyledik. Aralık ayında geldiğimiz duruma bakın. Bırakın tedbir almayı, Bakanlık havlu atmış vesiyette test yapmaktan vazgeçmiş durumda. Aşılılara, aşılılara karantina uygulamaktan vazgeçmiş durumda. Ya yani aşılıların enfekte olduğunu hepimiz biliyoruz ve bulaştırdıklarını biliyoruz. Niye onlara karantina uygulamıyorsunuz? Ondan sonra karantina dediği de yanlış Karantina değil, izolasyon demek istiyor herhalde. Karantina çökü şüpheliler için. Bir de tanık olmuş insanların bile İzolasyon, evde kalma süresini beş güne düşürdüler. Ya Japonya'dan yeni Omikron variantı ile yapılmış çalışma var. Bulaşıcılığın en çok yükseldiği nokta belirtiler çıktıktan sonra beş alt beşinci altıncı gün. Yani hep var belirtiler başlamadan önce de bulaştırıcılık oluyor ve belirtiler sözünce devam ediyor. En yukarıda. En, en yüksek bulaşıcılık 5. 6. gün civarında siz 5. günde insanları izolasyondan çıkarıyorsunuz. Bu ne demek? Gidin herkese bulaştırın demek. Aynı şekilde aşıları temasta olduğunu bildiğiniz halde evde başka bir enfekte insan olduğunu bildiğiniz halde karantina uygulamıyorsunuz. O ne demek? Siz de dolaşın enfekte edin demek. Okullarda hala anti hızlı antijen testi yapılmıyor veliler yeterince uyarılmış durumda değil. Hasta olunca çocuğunuzu göndermeyin diye. Yine bir sürü yerden duyuyoruz. Okullar bir türlü yani ya sınıf enfekte çocuk kaynıyor ya da bir türlü normal eğitime dönemiyor bazı sınıflar. Yani işte bir vaka çıkıyor kapatılıyor. Bir hafta sonra geri dönüyorlar. Başka iki vaka çıkıyor. Yine kapatılıyor falan. Lafta ok sınıf açık. Yani ya çocukları böyle sınırsız bir ulaşmaya maruz bırakıyoruz ya da zaten okul kapalı. Bunların tabi haberleri de çıkmıyor medyada. Doğru gün tartışılmıyor da. Böyle bir kaos içinde herkes kendi başına. Ve herkes kendi başına insanların çoğu durumu da kavrayamıyor. İşimin, işin vehametini de kavrayamıyor. Çünkü bu konuda hiçbir bilgi verilmiyor kendilerine. Tersine yanlış bilgi veriliyor, yanlış bir algı oluşturuluyor. Yani niye siz 12 yaş altının enfeksiyon oranını oradan çıkarırsınız o gruptan? Bunun bir ne? mantığı var mı? Bence tek bir mantığı var. insanlar bilmesin. Evet. Ama yani bu şey gibi. Böyle ne diyeyim tehlikeli maddelerle dolu bir orayı, odaya bırakıyorsunuz insanları ve ışıkları da kapatıyorsunuz. Bu o demek. Işıkları açın etraftaki ne var ne yok görsünler. Belki çarpmadan kendilerini koruyabilirler. Hiç olmazsa buna yardım edin insanlara. Ve açık yürekli olun. Yani tamam batıda da mesela bu izolasyon süresini kısalttı bazı ülkeler. Özellikle sağlık çalışanları için. Çünkü hastaneleri açık tutamıyorlar. Sağlık çalışanları o kadar çok enfekte oluyor ki. Yani sağlık çalışan grubunun %10 ila %20'si herhangi bir verilen noktada izolasyonda onun için hastane dönmüyor. Bu yüzden işte bir haftayla sınırlama kararı verdiler. Ama bunu açıkça kamuoyuna söylediler ve belli gruplar için bu kısaltmayı yaptılar. Herkes için değil. Yani temel hizmetlerde çalışan insanlar için yaptılar. Nuriyecan, Dolayısıyla biz şey... çok tehlikeli bir alanda gidiyoruz ve etrafımızda ne olup bittiğini görmemize de izin verilmiyor. Bir şey sormak istiyorum. Bu son dönemlerde çok da fazla duyduğumuz bir şey var. Bu PCR testlerinin sonuçlarının negatif çıkması durumunda. Yani şöyle esasında her türlü semptomu gösteren bir takım insanlarda PCR testleri negatif çıkma, çıkıyor. Bu, nedir bunun olma olasılığı? Bu yeni bir şey değil. Bu hep olan bir şey. Yani elimizdeki en iyi test PCR ama PCR'ın bile %35 ila %40 yanlış negatiflik dediğimiz bizim. Bir olayı var. %30, %30. Yani ancak peş peşe üç tane test yaparsanız o zaman yüzde yediye düşürüyorsunuz bu yanlış negatifliği. Yüzde otuz beş çok yüksek bir oran değil mi? Evet çok yüksek. Yani bizim başından beri söylediğimiz şey o. Yani bir hatırlarsınız bu hasta vaka bilmem ne Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirim konusunda kavga çıktığında. Evet. Yani söylediğimiz oydu pis. Yani öyle hastalar var ki kliniğiyle her şeyle şakır şakır COVID yani tomografisi pozitif her şeyi. Ve biz bu hastaları, hekimler COVID diye giremiyorlardı sisteme. Çünkü öyle bir algoritma kurmuşlar ki test negatifse COVID çıkmıyor. Dolayısıyla hem vakalarınızı eksik sayıyorsunuz. Hem ölümlerinizi. Ya adam Covid'den ölmüş, yani bütün kliniğiyle, her şeyiyle belli. Ama te, bir tane ölmeden önce bir tane test yapabilmişsiniz. O da negatif gelmiş. Bu Covid ölümü değil diyorlar. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü diyor ki PCR testi pozitif ve veya klinik bulguları, klinik bulguları da sayıyor. Şunları, şunları olanlar Covid diye rapor edilirdi. Dünya Sağlık Örgütü de uyardı 2020'nin Eylül ayında bakanlığı. Hem de açıkça basına açık uyardı. Çok ayıp bir şeydir. Normalde hiç yapmazlar böyle bir şey ama çok artık kızmış olmalılar ki böyle bir şey yaptılar. Yani bu zaten başından beri süren bir problem. Evet. Bir de tabii yani hastalığın hangi noktasında aldığınızla da bağlantılı testte. Yani virüsün en yüksek olduğu en çok etrafa saçılım olduğu sırada alırsanız yakalamadığı şansınız yüksek. Doğru teknikle almanız önemli. Yani eve gidip test alanlar ya da işte ne kadar tecrübeliler bilmiyor. Artık gerçi bütün sağlık personeli çok tecrübeli hale geldi ama yani dolayısıyla PCR altın standart ama maalesef kötü bir altın standart. Yani normalde tıpta başka bir alanda böyle bir test e, kullanılmaz yani yüzde 40 false negatifliği olan, yanlış negatifliği olan bir test. Kullanılmaz, daha iyi testler vardır çünkü. Ama elimizde başka bir şey olmadığı için bunu kullanıyoruz. Artı onu klinik bulgularla birleştiriyoruz. Peki e, yani normal vatandaş ne yapmalı? Şüpheleniyor, e, şimdiki durumda da, yani doktora gitmek falan da o kadar kolay bir şey değil. E, ilk aklına gelen bir PCR testi yaptırmak ve negatif çıkıyor. Ama e, bütün semptomları da hissediyor. Yani birazcık e, şey e, e, duyar. Zaten test yaptırmak da çok kolay değil. Dediğim gibi bir sürü kısıtlama getirdiler. Temaslıysanız bile yapmıyorlar. Yani evdesiniz, temaslısınız, yapmıyorlar aşılısınız diye. E, yani yetişemiyor da gerçekten sağlık ekipleri. Telefonla diyorlar ki işte ilaç lazım mı? zaten o ilaçlarda faydasından çok zarar olduğu gösterilmiş ilaçlar. Onun için yani çok bir anlamı da yok zaten eve gelmelerinin. E, bence şu anda gerçekten biz sahra koşullarında vatandaş olarak ne yapacağımızı söyleyeyim. Şu belirtileriniz varsa ateş, kırgınlık, kas ağrısı, e, boğaz ağrısı, öksürük bunlar varsa çok büyük ihtimal Covid'siniz. Çünkü etrafta dolaşan yani infla grip vesaire de var ama e, en önemli yani. Ee, en çok olma ihtimaliniz olan şey COVID. Yapacağınız şey kendinizi herkesten tecrit etmek. Yani evet. ev halkından uzak durmak mümkünse varsa ayrı bir odada yaşamak. Onlarla aynı havayı, aynı mekanı paylaşmamak. Evden dışarı çıkmamak. Bir 10 gün hiç olmazsa. Çünkü 10 günden sonra düşüyor bulaşıcılık. 10 gün kendinizi izole etmek. Belirtiler çıktıktan sonraki 10 gün içinde. Yapmanız gereken şey bu. Test yaptırabiliyorsanız, tabii test yaptırırsanız çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi test yaptırmak çok zor bir hale geldi. Ve test her zaman, yani negatif çıkması her zaman olmadığı anlamına da gelmiyor. Özellikle zaten COVID olan birisininle temaslıysanız ya da benzer bulguları olan birisinin temaslıysanız yani COVID'siniz dediğim gibi kendinizi izole edeceksiniz. Bir de tabii bir takip etmeniz lazım durumunuzun. Yani bu böyle mutlaka evde soğuk algınlığı gibi geçer gibi bir durum da yok. Yani ağırlaşırsanız ateşiniz düşmezse bir iki gün içinde vesaire o zaman hastaneye gitmeniz bir enfeksiyoncuya muayene olmanız lazım. Evet. Burada bir küçük ara verelim Nuriye Hanım. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edelim. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı halk sağlığı uzmanı. Evet, Nuriye Hanım kaldığımız yerden devam edelim. Ben hemen küçük bir soru sormak istiyorum. Bilim kurulu var mı diye çok yakın bir arkadaşım sordu. Hiç ortalıkta değil. Gerçi bilim kurulu üyesi olarak televizyonlara çıkan bazı uzmanlar var ve onların yaptıkları uyarıcı açıklamalarda var ama nedir? Yani bu bilim kurulu var mıdır, yok mudur? Bir etkisi var mıdır? Herhangi bilginiz, bir bilginiz var mı acaba bu konuda? Valla benim anladığım bilim kurulunun içinde ne olup bittiğini gerçekten bilmiyoruz. Yani şu da ilgimi çekiyor. Mesela bilim kurulunda olup, ya ilk başta hepsi susuyordu uzunca bir süre sonra anlaşıldı ki ve bizde ne oluyor acaba hani onların eline verikliyor da susuyorlar mı falan yani sonra anladık ki onların eline de verik gitmiyor. Üstelik toplantılar son derece yani durumu ciddiyetiyle uygun olmayan bir şekilde yapılıyor. Zoom'dan yapıyorlar mesela iyi tamam ama tutanak tutulmuyor. Muhalefet şerhi düşemiyorsunuz. Yani itiraz edenlerin sesleri orada kayboluyor. Ee, yani bunu öğrendik işte 2020 sonbaharında falan durumun böyle olduğunu gayet vahim olduğunu. Ee, niye istifa etmiyorsunuz? İçlerinden mesela benim bildiğim en az bir kişi istifa etmeye çalışmış, bakan kabul etmemiş. Biliyorsunuz bu ortamda istifa edilmiyor. Ancak siz görevden affediliyorsunuz. Bu Bilim Kurulu içinde geçerli anladım kadarıyla. Ama yani. Bilemiyorum tabii. İnsanın her zaman yapacağı şeyler vardır. Sonra baktık ki 2020 sonunda itibaren bazı bilim kurulu üyeleri kendi başlarına bilim kurulu kararından farklı şeyler söylemeye, bunu medyada ve sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Yani kendilerine de sormak istiyorum. Bir görürsem uygun bir ortamda. Yani bu nasıl bir ikili hayat? Yani hem oradasınız ama aslında o kararların doğru olmadığını siz de biliyorsunuz ve hatta bunu kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacı hissediyorsunuz. O zaman nasıl işliyor bu kurulun içi? Niye hala orada oturuyorsunuz? Bu soruları sormak istiyorum ama yani meleketin ve salgının ağırlığı arasında yani gerçekten benim önceliğimde değil. Bilimi kurulu orada oturmuş, oturmamış vesaire. Bir tek şunu söyleyeyim. Ben kişisel olarak öyle bir yerde olsam bu kadar ağır bir sorumluluğu taşıyamazdım. Yani yanlış yapılan politikaların sürekli bilim kuruluna atfedildiği. bir de bilim kurulu danışma kurulu hiçbir yaptırım gücü de yokmuş aldıkları kararların onu da öğreniyoruz. Ama sürekli sizin adınız zikrediliyor. Ben öyle bir kurulla birlikte adımın anılmasını istemezdim. Yani dolayısıyla içindeki insanlar ne düşünüyorlar bilemiyorum. Yani bir kısmının çok zaten idareyi maslahat halinde olduğunu düşünüyorum ama ciddi olarak Yanlış politikalar izlendiğini düşünen insanlar da var. Niye hala oradalar? Yani dediğim gibi hani yüz yüze bir ortamda karşılaşırsak sormak isterim, merak ediyorum. En azından şunu umuyorum, inşallah günlük falan tutuyorlardır da bunları sonra yayınlarlar. Çünkü gerçekten e, ibretlik bir e, durum bilim kurulunun içinde olduğudur. Yani dolayısıyla bu kararlar ne kadar bilim kurulunun kararları, ne kadar bakanın kendisine göre yorumladığı kararlar e, onları bilemiyorum ama e, alınan kararların bilimle falan hiç alakası yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilkeleriyle hiç alakası yok. Yani zaten rezalet gördünüz. Uçaklarda PCR zorunluluğunu kaldırdılar, sonra yeniden koydular. Onu da söyleyeyim yine. Yine ekonomik sebeplerle geri koydular. Çünkü Singapur mesela Türk Hava Yolları uçuşlarını durdurdu bu karardan sonra. ...ihtimal onun üzerine geri aldılar o kararı. Ama trene ve otobüse binebiliyorsunuz. Daha uzun yolculukları yapabiliyorsunuz PCR'sız. Yani o otobüse binmek zorunda kalan insanları... Yani şey, ben geçen gün kabus gördüm biliyor musunuz? Böyle bir otobüse binmek zorundayım. <gülüyor> bir nedenle. Yani gerçekten kabus gibi bir şey. O otobüse binen bilinçli bir vatandaş için... ...o 6, 7, 8, 10 saatlik yolculuk cehennemiz azabı yani kimden nasıl enfekte olacağım diye geçireceğiniz bir dönem. Ne hakkınız var insanlara bunları yaşatmaya? Yani yapılabilir, tedbir alınabilir şeyler varken. İşte yani öyle gidiyoruz. Hiçbir şekilde şey yapılmıyor. Ve bakanın açıklamalarından bir de böyle şöyle vahim bir hayal içinde olduğunu maalesef gördüm. Diyor, dedi ki, İnşallah o omikron varyantı hayırlı olacak falan gibi bir şey söyledi. Yani bundan sonra önümüz açık. Ha belli ki kendisini inandırmış bu saçma şey teorilerine. Omikron hafif, herkes enfekte olacak. Kitle bağışıklığına ulaşacağız, salgını atlatacağız. Ha bir de böyle şeyler türedi. Yine o görüyoruz yani vardı hatırlıyorsunuz 2020 baharında sürü bağışıklığı teorisyenleri. Onlar yine ortaya çıktılar. Ha bir de böyle pandemi ömür bitiyorlar. İki aya biter. Yazı kurtuluruz falan. Ya yani bunların bilimsel olmadığını, daha önceki kehanetlerinizin tutmadığını gördük. Niye aynı şeyleri bir daha tekrarlıyorsunuz? Ya aynı insanlar geçen yazda şey diyorlardı. Tamam aşı geldi, pandemi bitti falan. Ya bir kere herkese aşıladık mı? Yani ayrıca virüsün bir sürü başka numarası var sonradan gördüğümüz gibi. Ha mesela bu omikron dalgasında yani Dünya Sağlık Örgütü'nün döne döne herkese uyardığı şey yani gerçekten tahmin edildiği gibi maalesef kötü senaryolarda gör, öngörüldüğü gibi nüfusun yarıya yakını enfekte olursa omikronla ortaya çıkacak varyantların haddine hesabı yok yani. 3 milyar insan enfekte olursa çünkü 250 milyar enfekte olduğunda ne olduğunu gördük ne çeşit vahim varyantların ortaya çıktığını. Bunun e, kaç 12 katı, 15 katı daha fazla bulaşma olursa yani bu şey omik şey ko koronavirüs var e, yani SARS-CoV-2 e, dünya tarihinin gördüğü en şanslı virüs yani hiçbir virüse bu kadar çok bölünme şansı verilmemişti dünyada şimdiye kadar. Yani dolayısıyla nereye evrilecek, nasıl gidecek, daha başka tamamen aşıların hiç tanımayacağı bir şeye de evrilebilir, daha ölümcül bir şeye de evrilebilir, ha, daha iyi huylu bir şeye de evrilebilir. Ama bu tamamen random yani şans, rastgele hiçbir garantiniz yok. Dolayısıyla bulaşmayı kontrol etmeniz lazım her şey bir yana. Yani hem hemen önümüzde kapımızda olacak olan yoğun bakım yatışlarını ve ölümleri engellemek için. Hem hastaneler tıkanacağı için başka sağlık ne sorunları nedeniyle ölecek olan insanları ölümden kurtarmak için. Hem long covid diye bir şey var. Yani covid olup bittikten sonra ortaya çıkan ve çok uzun süren bir yılı bile geçebilen bazı semptomlar var. Kronik yorgunluk, halsizlik, e başka sağlık sorunları, çocuklarda diyabette artış vesaire gibi. Hem bunları engellemek için. Bulaşmayı azaltmanız lazım yani bu çok basit bir gerçek. Ben şöyle bir şey anlayamıyorum yani bula, herkesi bulasın bu, bu bir tür aşı bir tür aşıya ihtiyacımız yok gerçek aşı var yani insanları aşılasaydınız can can sipar hani hala hatta şimdi bile devam edin aşılamaya ama öyle değil son altı aydır hiçbir şey yapılmıyor aşı için. E, Nuriye Hanım ben şeyi soracağım şimdi e, bu e, sıfır COVID olayı dediğiniz e, hakikaten dünyada böyle bir şeyin gerçekleşme olanağı var mı? Çünkü e, sonuç olarak küre, küresel bir ya, sıfır şey. Sıfır COVID tarzı. o bir şey o bir hedef. Hı -hı. Yani bunu uygulayan ülkeler de biliyorlar sıfır COVID'in mümkün olmadığını. Ama şunu diyorlar biz COVID'le çok sıkı mücadele edeceğiz. Gördüğümüz her yerde COVID'in üstüne gideceğiz. Her yerde COVID'i çembere alacağız. Ve bunu yapıyorlar. Yani bakın Asya Pasifik'teki bütün ülkeler bunu yapıyor. Yani Çin salgının başladığı yer en çok onların etkilenmesi lazımdı değil mi? Ya yani hala işte tamam omikron çok bulaşıcı giriyor bilmem ne. Ama hala çok sıkı bir şekilde mücadele ediyorlar. Ve klasik yöntemlerle işte e, ta, tanı koydukları... Kişiye yaygın test yaparak bir kere, yani şehirleri koca 5 milyonluk şehir et, tarama testi yapıyorlar. Ha doğrudur, yanlıştır, ayrı mesele. Bir de tabii Çin'in koşulları farklı. Yani Çin böyle ne diyeyim grassroots'a en dibe kadar örgütlenmiş vesaire öyle bir toplum. Her yerde bu, bu şekilde yapılabilemez. Ama başka ülkelere bakın yani Kore'ye bakın, Tayland'a bakın, Vietnam'a bakın. Yeni Zelanda'ya bakın, Avustralya'ya bakın, yani bu mümkün. Çok sınırlı tutmak mümkün. Ya yani bulaş, evet. bulaşmayın. Sü Sürekli mücadele ediyorlar. Çember almaya çalışıyorlar. Öbek buldular mı? Onun etrafını çeviriyorlar vesaire. Zaman zaman şehirleri kapatıyorlar, açıyorlar, hareketleri kısıtlıyorlar, gevşetiyorlar vesaire. Bunların önemli hepsi neredeyse. Ya yani Pasifik'teki bütün ülkeler ki yani içlerinde Tayland gibi turizme den yani dünyanın parasını kazanan en önemli sektörü turizm olan ülkeler bile var. Karantinayı kaldırmadılar. Yani daha doğrusu Tayland 2021'in baharında şöyle bir azıcık gevşeteyim dedi. Baktı, bakalar patladı. Yeniden kapattı falan. Ya yani bunlar işin ciddiyetindeler ve bütün dünya onlar gibi davranmış olsaydı yani ne Delta varyantımız olacaktı? Ne omikron varyantımız olacaktı? Yani herkes evet. pay pay ya herkes aşılanacaktı der pey ve bu böyle yani işte Çoğu toplumun çoğunun bağışık olduğu ortamda zaman zaman ufak patlamalar yapan bir virüs olarak kalacaktı koronavirüsü. O, evet. o yolu terk ettik biz zaten. Neden terk ettik? Batıdaki büyük nüfuslu ülkelerin sorumsuz tutumları yüzünden. Avrupa'nın, Amerikan'ın, Latin Amerikan'ın, Orta Doğu'nun, bizim ee, sorumsuzluğumuz yüzünden ve tabii Hindistan'ın yani yayıldı da yayıldı varyant geliştikçe gelişti. Yeniden o varyantlar gidip o ülkelere saldırıyor ama yine pes etmiyorlar. Yani yine işte o patlıyor, salgın patlıyor bilmem ne. Çevrelemeye çalışıyorlar. Bir yandan nüfuslarını aşılıyorlar vesaire. Ve sonuçta kârla çıkacaklar. Mesela long covid diye bir şey bilmeyecekler. Ya yani her şeyi bir yana bırakın e, kişi başına ölüm sayısı, milyon kişi başına ölüm sayısı Amerika kadar olsaydı Çin'in, Çin'de şu anda 5 milyon insan ölmüş olacaktı. 5 milyon vatandaşının hayatını kurtardı. Yani Vietnam yani bizim gibi olsaydı 250 bin kişi ölmüş olacaktı. Yani ölüm sayısı iki, iki haneli hal. Yani e, nerede nereye yani bu, do bu, dolayısıyla bunun bu. için... Ee, bu kadar hani can bulaşmayı azaltalım mümkün olduğunca bu mümkün, bu yapılabilir. Ama tabii şeyden uzaklaştıkça, zaman geçtikçe yapılabilirliği giderek zorlaşıyor ve daha geri hedeflere razı oluyoruz. Yani benim şu anda razı olduğum hiç olmazsa bu bulaşmanın hızını biraz keselim. Yoğun bakımlar dolmasın ki Şubat ayının birinci, ikinci haftasında büyük ihtimalle olacaklar. Yoğun bakımlar olmasın daha az insan kaybedelim, okullar doğru düzgün çalışsın, çocuklarımızı long covid'e teslim etmeyelim. Yani şu anda söylediğim şeyler, bunlar yani hedefleri düşürdüm ve bu arada mutlaka bazı kayıplar vereceğiz. Artık bunları da sineye çekeceğiz çünkü şimdiye kadar aptalca politikalar izledik ve buraya geldik. Bu politikalar Ama bu demek değil yaparlasın. ki bundan sonra da havlu atalım. İşi bırakalım, herkes enfekte olsun, bunu seyredelim. Ölen ölsün, kalan sağlarla iyi bir şekilde turizm sezonuna girelim. Herhalde bakanın kafasındaki bu yani. Omikron'u biz rahatlatacak dediği o Şeyi söylemek istemiştim Nurul Hocam. Yani bu Asya Pasifik özelliğinde hakikaten onlar çok ilginç ve tutarlı bir strateji izliyorlar. Son bir, bu Avustralya'da e, Djokovic, e, tenisçi evet. Djokovic ile ilgili olan olay kendi başına bence hani e, bu politikaların ne kadar tutarlı olarak izlendiği e, açısından bir ö, güzel bir örnek teşkil ediyor. Şimdi e, şimdi işte bir şey, ilk kısımda bir şey de söylemiştiniz yani İstanbul'da dün bakanın açıklamasıyla e, bakanların yüzde 50 küsürü e, İstanbul'da e, tespit edilmiş vaziyette. Ama dediniz ki İstanbul e, hani yapısı itibariyle bu hızlı yayılmaya neden oluyor, şey yapıyor, e, bir ortam yaratıyor. Fakat bir süre sonra Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bu e, yayılmaya başlayacak. O noktada sizin e, öngörünüz ne? Yani kırılacak bir sürü insan ölecek oralarda. Yani yani or çünkü aşılanma oranları da çok düşük o şehirlerde, en düşük o şehirler bununla da mücadele etmediler. Çünkü belli sosyal grupları karşıtlarını almak istemiyorlar. bütün politika böyle. Ya ben muhalefet partilerinin de ciddi bir böyle aşı olun kampanyası falan yürüttüğünü görmedim. Ha bir tek şey de HDP'liler ve tabii Birliği ve yerel SPK'la işbirliği yapıp Diyarbakır'da bir kampanya yaptı ve o çok işe yaradı. Yani gerçekten aşılanma oranlarını arttırdılar. Ama yani onun dışında çok bu işte ciddi uğraşan kimseyi görmüyorum ben. Yani aşı... Bir uğraşanları da hedef haline getiriyorlar Nuray Hanım. Yani ama niye korkuyorlar? Ya? Ben size söyleyeyim epitopu bin iki bin tane aşı karşıtından korkuyorlar. Ve tabii onların arkasında başka güçler var. Yani başka bağlantılar var orada. O kadar hızlı örgütlenmeleri onu gösteriyor. Yani zaten dünyanın her yerinde aşırı sağ örgütlerle ve böyle konservatif cincik gruplarla bağlantılı aşı karşıtlığı. Yani o insanlara teslim ettiler nüfusun yüzde 30-40 gibi aşı tereddütü olan bölümüne. Halbuki bununla mücadele etmek mümkündü. Yani özellikle bahar aylarında ciddi bir kampanya başlasaydı ve sivil toplum harekete geçirilseydi, yani meslek odaları, esnaf odaları, işte var olan bütün irili ufaklı hemşerilik dernekleri, şunlar bunlar harekete geçirilseydi çok daha yüksek aşı oranlarına ulaşırdık, tereddütleri önerdik. İnsanların çoğunun tereddüdü var. Bir de o kadar karışık bir aşı şeması yaptılar ve bunun gerçek nedenleri niye öyle karışık hale geldiğinde işlerine gelmediği için açıklamada insanlar şaşkın. Hangi aşı olacak, ne zaman olacak, hatırlatma dozu olacak mı, olmayacak mı? Yani hekimler bile şaşkın. Yani bırakın. Hani bu işi çok yakından takip etmiyorsanız ol, olan biten karışıklıktan bir çözüm çıkarmak çok zor. Yani net açık bir aşılama stratejisiyle ve dediğim gibi yani bütün güçleri harekete geçerek Türkiye bunu yapabilir mi? Ya biz 1980'lerde aşı kampanyaları yapıp %90 falan başarı elde ettik çocukluk, çocukluk çağı aşılarında. Ki şimdi iletişim çağındayız yani çok kolay insanların kafasındaki soruları gidermek. Ya yani belli başlı 3-5 tane şey var. Bunları açıklamalarla, filmlerle ne bileyim dizilerin içine yerleştirme yaparak. Ya yani bin tane tekniği var hepsini şimdi saymayayım. Ama yani sağlık iletişimi böyle kendi başına bir bilim dalı ve bir elinde çok iyi araçlar var. Bunların hepsini kullanarak çok daha yüksek aşılama oranlarına ulaşabilirdik. E şimdi tabii yani geciktikçe, moment kaybettikçe işler zorlaşıyor. İnsanların tereddütleri sabit yani, hale geliyor. Evet. Sadece gecikme değil, aynı zamanda böyle bir dönemde Türk Tabipleri Birliği'ne karşı bir şey başlatıyorsunuz. Siyasi kampanya başlatıyorsunuz. Yani akıl alır gibi değil. O işte şey bir kişiyi hedef gösterirseniz diğerlerine de daha kolay terörize edersiniz. Yani Sezen Aksu'ya yapılan şey gibi. Aynen, aynen. Ona yüklenince diğer herkes, onun kadar meşhur ve şöhretli olmayan herkes terörize oluyor. Yani birliği ile uğraşınca da işte diğer tek tük birey olarak bilim insanlarının, ufak grupların vesaire ses çıkarmasını önliyorsunuz. Hatta yani muhalefet partileri de bulaşmıyorlar bu işe gördüğüm kadarıyla. Böyle şey bir durum. Yani gerçekten tarihe geçecek Türkiye'de salgın yönetimi. Derslerde falan okutulacak ileride halk sağlığı derslerinde. Nasıl yapılmaması, neyin yapılmaması gerektiği örnekleri olarak okutulacak. Yani çok kötü bir şeydeyiz maalesef. Birçok kötü faktör bir araya gelip böyle çok vahim sonuçlar doluyor. Evet. Nuriye Hanım çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler, yaptığınız değerlendirmeler için süremizi tamamladık. Sorularımızda eksiklikler kaldı ama onları da bir başka programa bırakacağız. Biz genellikle konuklarımızla Program yaptıktan sonra belli bir müddet bekliyoruz fakat bu pandemi öyle bir hale geldi ki yani her gün bu konuda program yapsak yerinde olacak gibi. Allah'tan Açık Radyo'da bizim programımızın dışında sürekli her hafta bu konuda yapılan yayınlar var. Öylelikle takibimiz biraz daha hızlı olarak gerçekleşebiliyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Sağ olun. Tekrar görüşmek olun. dileğiyle. İyi günler. Evet. Çok Sağlıklı teşekkür ederiz. Çok 17 Ağustos'tan bugüne yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar, kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri